Allah Teala'ya iman farzdır. Bu iman, Allah'ın varlığını ve hakkında gerek vacip, gerek mümteni yani imkansız, gerekse caiz yani mümkün olan bütün sıfatları bilerek tasdik etmekle hasıl olur. Allah Teala'nın sıfatları on Kelam ulemasından bazıları bu sıfatları A. Selbiyye B. Subutiyye olmak üzere 2'ye ayırırlar. Sıfat-ı selbiyye altıdır. 1- Vücut Allah'ın var olması 2- Kıdem Ezeli olması yani varlığının evveli olmaması 3- Beka Ebedi olması yani varlığının sonu bulunmaması 4. Muhalefetun lil havadis Allah'ın mevcudattan hiçbir şeye benzememesi. 5. Kıyam bizatih Varlığının kendisinden olması ve başkasına muhtaç olmaması. 6. Vahdaniyet Allah'ın bir tek olması. Sıfat-ı subutiye sekizdir. 1. Hayat Allah Ta'ala'nın diri olması. 2. İlim, bilmesi. 3. İrade, her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi. 4. Kudret, muktedir olması. 5. Semî', işitmesi. 6. Basar, görmesi. 7. Kelam Ses ve harfe muhtaç olmadan konuşmasıdır. 8. Tekvin Var etme, yok etme, yaşatma ve öldürme gibi fiillerin başlangıcı olan sıfattır. Meleklere iman farzdır. Bu, Allah'ın melek denilen nurdan yaratılmış ve istediği şekle girebilen bir takım masum kulları olduğuna inanmaktır. Melekler pek çoktur. Sayılarını ancak Allah bilir. Bunlar ikametgah itibariyle, yer melekleri, gök melekleri ve arş melekleri gibi kısımlara ayrıldıkları gibi, gördükleri vazifeler itibariyle de, müdebbirat ve hafaza gibi muhtelif kısımlara ayrılırlar. Cibril, Eşit, Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil gibi isimleri malum olanlara, adıyla, şanıyla, isimleri bilinmeyenlere icmalen iman etmek lazımdır. Melekler yemez, içmez, evlenmez ve ölmezler. Onlarda erkeklik, dişilik yoktur. En büyük işleri yapmaya ve en kısa bir zamanda en uzak mesafelere gitmeye muktedirlerdir. Bazı cihetlerden az çok meleklere benzeyen diğer bir takım görünmez mahluklar vardır ki bunlara cin derler. Cinler saf ateş alevinden yaratılmışlardır. Melekler gibi onlar da ağır işleri yapabilir ve istedikleri şekillere girebilir. Yalnız bunlar melekler gibi masum değil insanlar gibi mükellef olup bir kısmı mümin bir takımı kafirdirler. Daima yerde yaşar İnsanlar gibi yer, içer, ürer ve ölürler. Cinler sufli ruhlar oldukları için onlardan faidelenmek imkanı varsa da sonuçta tehlikeli bir yol olduğu için beyan edilemez. Ancak Allah'a isyan edenler şeytanlardan faidlenebilirler. Nitekim kamil müminler de şeytan ve cinlere hakimdirler. Meleklerden faidelenirler. Kitaplara iman farzdır. Allah Teala Hazretleri, peygamberlerinden bazılarına birçok hakayık ve ahkamı bildiren bir takım ibare ve lafızlar indirmiştir ki, bunlara kitap denir. Büyük kitaplar 4'tür Bunlardan Tevrat, Hazreti Musa aleyhisselama, Zebur, Hazreti Davud aleyhisselama, İncil, Hazreti İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Mezkur dört kitaptan başka muhtelif peygamberlere yüz adet suhuf indirilmiştir. İşte bu kitapların Allah tarafından indirilmiş birer hak kitap olduğuna inanmak her mümine farzdır. Ancak Kur'an-ı Kerim inmekle her birinin hükmü kalkmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitapların bugün asılları bile kalmamıştır. Bugün gerek Musevilerin, gerekse Hristiyanların ellerindeki Tevrat ve İnciller birer tarih mecmuası durumundadırlar. Onun için harp alimleri Nübüvvet meselesini ihmal ederek ele almamışlar ve tevhidi de bozmaktadırlar. Onların kitaplarının okunmasında hiçbir fayda olmadığı gibi zararı da çoktur. Hakikat erbabları bilhusus nakşibendiler gayri müslim ve fasık alimlerin kitaplarını okumaktan sakındırmaktadırlar. Yani hadis, tefsir, fıkıh, ahlak kitaplarından başka hiçbir ilme iltifat edilemez. Sanat ve fen kitapları konumuz dışındadır. Yani men edilmez. Peygamberlere iman farzdır. Yani Allah Teala hazretleri kullarına doğru yolu göstermek için bir takım mümtaz zevata peygamberlik vermiş, onları kullarına dini, ahkamı götürmek için elçi olarak göndermiş ve peygamber olduklarını kavimlerine ispat için de kendilerine mucizeler ihsan etmiştir. Peygamberlerin bir kısmına ayrıca kitap ve şeriat verilmiştir. Bunlara Rusul-ü Kiram yahut Mürselin derler. Bir kısmı da başka bir peygamberin şeriatıyla amel ve onun hükümlerini insanlara bildirmeye memur olmuşlardır. Peygamberlerin sayısını ancak Allah bilir. Hepsinin evveli Hazreti Adem aleyhisselam, sonu da peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. İkisinin arasında birçok peygamberler geçmiştir. Bir kısmının ismi Kur'an-ı Kerim'de beyan olunmuştur. Cümlesini tasdik ederek haklarında hürmet ve muhabbet göstermek Müslümanlara farzdır. Onlara saygı, isimleri söylendiği zaman üzerlerine salavat getirmektir. Ahiret gününe iman farzdır. Ahiret günü, haşirden, bütün ölenlerin dirilmesinden başlayan sonsuz bir gündür. Kıyametin kopması, surun üfürülmesi, ölülerin diriltilmesi, kitapların verilmesi, mizanın kurulması, kulların sorguya çekilmesi, havzı kevser, şefaat, sırat, cennet ve cehennem, ahiret gününün müstemilatından olduğundan, bunlara iman farz olduğu gibi, ahiret gününden önceki kabir ahvali, berzah alemi ve kıyamet alametleri dahi. Sahih naslarla sabit olduğundan cümlesine inanmak farzdır Hasılı Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği her şeyi Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sahih hadisleriyle sabit olan her beyanı tasdik etmek lazımdır Bu bapta fazla malumat için kelam kitaplarına müracaat etmelidir Kadere iman farzdır Bu hususta yukarıda izahat verildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Bir de kadere inanmandır diyerek kadere imanı hasseten zikretmesi bu babta ümmetinin ihtilafa düşeceğini bildiğine delalet eder. ashab kiramın gelen zata şaşmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem sorup hem tasdik ettiği içindi. Çünkü cahil bir kimsenin sorması böyle olmazdı. Bu zatın konuşması adeta soruyu bilenlerin konuşmasına benziyordu. Halbuki o zaman bu suali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başka bilecek yoktu.